826. Konu, Hazreti Ali ve Ebu Derdağ'ın insanları az konuşup çok susmaya teşvik etmeleri, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, Dil, bedenin temelidir, o sağlam ve doğru olduğunda diğer azalarda sağlam ve doğru olur, ancak o bozuk ve yerinden kaymış olursa artık hiçbir aza doğru olamaz, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, şahsını gizleyerek senden söz ettirmemeye ve hatırlanmamaya çalış, bir de az konuş ki güvenlikte kalabilesin, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, diline sahip olup az konuşmak insanı cennete götürür, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, sırrını kendinden başkasına söyleme, çünkü her dostunun senden başka da dostları vardır, ben öyle insanlar gördüm ki hiçbir deriyi sağlam bırakmıyorlardı. Ebu Derda radiyallahu anha şöyle buyuruyor, konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenmelisiniz, çünkü susmak büyük bir halimliktir senin başkalarını dinlemeye isteğin konuşma isteğinden daha fazla olmalıdır, seni ilgilendirmeyen hiçbir konuda konuşma, ortada bir tuhaflık yokken insanları güldürmeye çalışarak kendini küçük düşürme, sakın boş şeyler peşinde de koşma, Ebu Derda şöyle buyuruyor, mümin bir kimsenin, Allah katında dilinden daha sevimli bir organı yoktur, çünkü Allah Teala onu dili sebebiyle cennete sokar, Kafir bir kulunsa Allah katında dilinden daha sevimsiz bir organı yoktur. Çünkü Allah Teala onu o dil sebebiyle cehenneme atar.